95.0 Açık Radyo'da Açık Yeşil başlıyor. Benim İç Bugün Ömer Madra yok. Ve destekçimiz Ayşe İnal'a da teşekkür ediyoruz programa başlarken. Evet Açık Yeşil'de e, bugün biraz Türkiye'den bahsedeceğim. E, zaman zaman özellikle koplardan önce, iklim zirvelerinden önce veya iklim zirveleri sırasında Türkiye'nin iklim politikalarını genel bir değerlendiriyoruz. E, bu sefer de Yeni yayınladığımız bir rapordan e, dün aslında Ankara'da e, yayınladık. E, Türkiye'nin karbonsuzlaşma yol haritasının 3. bölümünü İstanbul Politikalar Merkezi olarak e, dün e, açıkladık. O rapordan yola çıkarak birazcık Türkiye'nin ne yapması gerektiği ve ne yapabileceği konusunda ekim politikaları ile ilgili birkaç şeyden bahsedeceğim. Evet. Ama e, onlara geçmeden şöyle günlük, e, güncel gelişmeler üzerinden e, konuşmamanın mümkün olmadığı e, bir şeyden bahsetmek e, zorundayım açıkçası. O da dünyanın ortalama sıcaklığının yani küresel ısınmanın diyelim. E, tarihte ilk defa küresel ısınma başladığından bu yana ilk defa sanayi öncesine göre ısınma düzeyinin iki dereceye geçmesi. Şimdi bu ne zaman oldu? 18 e, Kasım'da ve 19 Kasım'da galiba ya da 19 ve 20'de olabilir. İki gün üst üste e, küresel ortalama sıcaklık 2 e, derecenin üstüne çıktı. Hatta 2.06'ya kadar e, çıktı e, sıcaklık artışı. Bu nasıl oluyor? 2.06 nasıl ölçülüyor? İşte bütün e, küresel sıcaklık, bütün e, hem uygulardan alınan hem de e, yeryüzündeki meteoroloji istasyonlarından alınan e, sonuçların ortalaması bu. E, ve bunu yayınlayan da Kopernik bu arada. Kopernikus e, iklim merkezi yani Alfa Birliği'nin iklim merkezi. Yani bağımsız herhangi bir e, kişinin puan açıkladığı bir şey değil bu. O, onların yaptığı e, harita Zaten Haziran'ın 7'sinden beri, neredeyse artık her açık söylüyoruz, Haziran'ın 7'sinden bu yana sürekli çok yukarıda giden, yani hiçbir ortalamaya yaklaşmayarak aşırı yüksek giden ve geçenlerde 1,5 dereceyi de geçen ısınmanın nihayet Kasım ayı ortasında 2 dereceyi geçtiğini ortaya koyuyor. Sonra biraz düşmüş 1,9 dereceymiş şu andaki sıcaklık artışı. Neden bu önemli? Çünkü 2 derece biliyorsunuz e, neredeyse 20 senedir falan belki daha da uzun e, bu küresel ısınmayla ilgili bir e, bir ciddi eşik yani 2 derece sıcaklık artışı olduğu zaman e, artık pek çok sistemin e, dayanamayacağı ve yani yeryüzü sisteminin bir anlamda ee, en azından insan özelliklerinin sürmesi için çok çok zor bir yer haline geleceğine dair bir ortak kanı var. Bilimsel pek çok da kanıt var. Özellikle e, buzulların erimesiyle e, ada devletlerinin ortadan kalkmasıyla falan bağlantılı. iki derecenin çok önemli bir sınır olduğu düşünülüyor. O yüzden de zaten biliyorsunuz Paris Anlaşması iki dereceyi de yüksek bulduğu için bir buçuk derecede sınırlama hedefi e, koydu. Özellikle de 2021'den beri bu bir buçuk derece hedefi Teyit edildi ülkeler tarafından fakat şu anda 1,5 derecenin e, tutmayacağı ortaya çıktığı gibi 2 derecenin de zorlandığını görüyoruz. Tabi bu e, birkaç gündür 2 derecenin üstünü görmemiz sıcaklık artışının 2 derece olduğu anlamına gelmiyor. Onu öncelikle söyleyeyim. Henüz e, böyle bir şey yok çünkü uzun vadeli ısınmanın 2 derece olması e, veya 1,5 derece olması e, bir anlam taşır. Ee, peki 1,5 dereceyi ne zaman göreceğiz? Ee, muhtemelen yani mesela geçen sene 1,3 derece civarında ısınma vardı. Bu sene muhtemelen 1,4'ün de üzerinde olacak da en geç 2026-2027 gibi e, yapılan hesaplar 1,5 dereceyi kalıcı olarak geçeceğimizi gösteriyor. E, 2 dereceyi de 2040'ların başında e, geçebiliriz. Ama bu kadar erken e, bu ön uyarıları görmek, sıcaklık artışının bu kadar ciddi hale gelmesi belki daha bile erken 2 dereceyi görme riskini ortaya çıkarıyor. Burada tabii çok hızlanmamız gerektiğini, artık hani bekleyecek bir dakikamızın bile kalmadığını gösteriyor. Bu uyarıları yapmaya devam edelim. Bizim rapora geçmeden önce bir de Oxfam'in Yıllardır e, baya e, birkaç kere daha yaptı. Bu e, çok daha geniş kapsamlısını yayınladı. E, bir eşitsizlik raporu yani e, iklim değişikliğine neden olan toplumsal kesimler, sosyoekonomik kesimler arasındaki farkları, emisyon farklarını ortaya koyduğu yeni raporu yayınlandı. Climate Equality, A Planet for the 99% diye yani %99'un gezegeni. E, iklim eşitliği başlığını taşıyan bir rapor e, ve diyor ki rapor e, dünya iklim çöküşü ve e, eşitsizliğin e, kontrolden çıkışıdan ibaret bir ikiz krizle yüz yüzdirpor e, ve en zengin e, insanların şirketlerin ve yine zengin ülkelerin e, dünyayı devasa karbon emisyonlarıyla e, yıkıma uğrattığını e, söylüyor. E, ama <gülüyor> güney ülkeleri denen küresel güney denen e, yoksulluk içerisinde yaşayan ülkelerde e, insanların çok zor koşullarla özellikle değiştiğinde etkisiyle çok zor koşullarla karşılaştığını özellikle kadınların e, işte genç e, kızların, kız çocukların e, yerli halkların e, yoksulluk içinde yaşayan ya da ayrımcılığa uğrayan insanların da ciddi bir dezavantaj içinde yaşadıklarını, özellikle de iklim krizinin, iklim yıkımının, iklim yıkımı kullanmış. Oxfam, i̇klim yıkımının sonuçlarının e, dünyanın her yerinde, ama özellikle e, yoksul kesimlerinde etkisini göstereceğini söylemiş. Şimdi bunu söylerken, e, özellikle örneğin e, şeyin e, Ön sözü yazanlar da ilginç. Greta Thunberg ön sözü yazanlardan biri örneğin. Ee, ve bu eşitsizliğin e, giderek arttığını aslında gösteriyor. Ee, en zengin yüzde bir, yani dünya nüfusunun e, en zengin yüzde bir. Sekiz milyar olduğuna göre seksen milyon kişiden bahsediyoruz. En zengin yüzde bir toplam karbon emisyonlarının küresel karbon emisyonlarının yüzde 16'sından e, sorumlu ve e, bu yüzde birin emisyonları en yoksul yüzde 66'nın 5 milyar kişinin emisyonuyla aynı yani 80 milyon kişi 5 milyar yoksa, en yoksul 5 milyar kişiyle aynı düzeyde <gülüyor> emisyona neden oluyor e, yani hani nüfus çok fazla falan diyoruz ya o nüfusu 5 milyar azaltmak yerine 80 milyon en zenginin emisyonlarını ortadan kaldırdığınızda nüfus neredeyse dünya nüfusu 3 milyara düşmüş gibi oluyor bu hesaptan benim anladığım kadarıyla emisyonlar açısından bakıldığında ve 1990'lardan beri bu süper zengin yüzde bir en yoksul %50'nin e, harcadığı karbon bütçesini harcadığı. Diyor. Yani toplam simülatif olarak 90'dan bu yana harcanan karbon bütçesi. %1'in harcadığı en yoksul %50 de aynı. Ee, ve bu %1'in e, yine emisyonları e, 2030'da e, dünyanın bir buçuk derecenin altında kalması için e, yapması gereken emisyonun 22 da tekabül ediyor. Ve en vahimlerden bir tanesi de şu, söylenen vahim laflardan bir tanesi, en zengin yüzde bir bu süper zengin diyor. Süper zengin yüzde birin yaptığı yıllık emisyon, her yıl bir milyon rüzgar türbininin sağladığı karbonsuz, laşmaya da karbon tasarrufunu diyelim, karbon emisyonu salmamayı götürüyor diyor. Yani bunu iptal ediyor diyor. Ee, yine bu en zengin yüzde bir, süper zengin yüzde birin 2019 yılında yaptıkları emisyonların e, yarattığı sıcak dalgaları nedeniyle 1,3 milyon erken ölüme neden olduğunu e, söylüyor. Bu e, ya yani inanılmaz bir e, eşitsizlik e, sizin de gördüğünüz gibi ve e, öneri olarak da e, bu en zengin yüzde bir'e bir işte gelirlerine yüzde 60 bir vergi konması halinde yani bütün bir işte şeyin e, 4 trilyonluk bir fon pardon 6,4 trilyonluk trilyon dolarlık bir fon sağlanacağını ve bunun da e, fosil yakıtlardan yenilen bir enerji geçişi mümkün kılacağını e, söylüyor. E, yani aslında yapılması gereken e, daha önce Koflar'da da pek çok az gelişmiş ülke tarafından defalarca dile getirildiği gibi bu e, milyarderlerin milyonerlerin, milyarderlerin... E, tüketimini azaltmak, onlara vergi koymak, özellikle de şirketlere fosil eti vergi koymak oldu ortada. Ama kapitalizmin geldiği noktada bu nasıl mümkün olacak? E, bu şirketleri ve bu zenginleri, süper zenginleri kim durduracak? E, o belli değil. E, özellikle bu şeylerde bulabilirsem raporda e, onu da söyleyeyim. En zengin %0,01'in e, şeyleri de görünüyordu buldum galiba, evet. Bu çok korkunç tabii. En zengin binde bir, artık süper süper zengin diyelim, onların 2019'daki kişi başı emisyonunun 220 ton civarında olduğunu görüyoruz. Kişi başı emisyon 220 ton civarında dünya çatındaki bir şey. Yani bu herhalde ancak özel uçaklara, jetlere binerek falan Başarılabilir bu kadar büyük bir emisyon. Böyle bir zenginlik, aslında dünyayı zenginler yakıyor demek gayet istatistiksel olarak ortada. Buradan Türkiye'ye geçelim. Türkiye'nin durumu ne peki? Öncelikle Türkiye burada nerede? Ülke olarak nerede? Tabii Türkiye içindeki gelir eşitsizliği, gelir adaletsizliğinin de detaylarını görüyoruz konuşmak lazım. Onu da daha sonra umarım yapacağız. Daha sonraki programlarda konuşuruz. Türkiye ile ilgili veriler de elimize geldiği zaman ama Türkiye'nin genel durumunu yani ortalamasını bugün konuşabilecek veriler var elimizde. Bu da bizi işte karbonsuzlaşma ya da net sıfıra gitme yolunda neler yapabileceğini ya da yapması gerektiğini gösteriyor. Sadece hatırlatma olarak söyleyelim elimizde 2021 yılı emisyon verileri var. Yani Türkiye'de sera gazı olarak ve karbondioksit olarak e, yapılan emisyonlar var. 2021'deki emisyon düzeyimiz 6,7 ton. E, pardon e, kişi başı 6,7 ton. Toplam 564 milyon ton. E, yani yarım milyardan biraz fazla. Yarım milyar biraz fazla bir emisyon. Çok değilmiş gibi geliyor kulağı ama e, 564 milyon ton. İmisi e, 1990'dan bu yana %157 bir artış. %157 yani bir buçuk katının üzerine çıkmış durumda. Ee, kişi başı emisyonumuz da dediğim gibi sere gazı olarak 6,7 ton. Ama bizim e, dünya karşılaştırmalarını sere gazı üzerinden e, olduğundan ziyade karbondioksit üzerinden yapabiliyoruz. Niye? Çünkü karbondioksit emisyonlarını bütün dünya ülkeleri için neredeyse çok sağlıklı bir şekilde saptamak mümkün. Çünkü Fosil yakıtlardan ve endüstriden kaynaklanıyor ve bunların emisyonları aşağı yukarı belli bütün ülkeler bunu hem bildiriyorlar hem de zaten bildirmeseler bile uluslararası kuruluşlar bu ülkelerin yaktığı kömür, petrol, gaz miktarından ve endüstriyel üretim miktarından bu verileri rahatlıkla kat hesaplayabilir. Ama toplam seragazi o kadar kolay değil çünkü işin içine tarımdan kaynaklanan metan vesaire giriyor, hayvancılık giriyor ormanlar giriyor, atıklar giriyor vesaire. Dolayısıyla işin o kısmı eğer ülke çok sağlaman bir şekilde bunu bildirmiyorsa çok kolay değil. O yüzden dünya çapındaki karşılaştırmaları karbondioksit üzerinden yapıyoruz. Bunun bir nedeni de şu, yani metantoan önemsiz olduğu için değil. Ama hem karbondioksitin toplam mesela gaz emisyonlarındaki payı çok yüksek. Mesela Türkiye'de yüzde seksen. Yani toplam emisyonların %80'i karbondioksit... ...mesele gaz emisyonlarının. Dolayısıyla... E, ...yani büyük kısmını temsil ediyor... E, iklim değişikliğine neden olan emisyonların. E, bir de işte... E, ...aslında... ...diğerlerine nazaran... ...yani metan emisyonlarına falan nazaran... ...daha kolay giderilebilir emisyonlar bunlar. E, çünkü hani... Iş, ...gıdaya geldiği zaman... E, ...onun kontrolü daha zor... E, Üstelik de daha düzensiz emisyonlar, metanometriyozoksit emisyonları. Halbuki karbondioksit emisyonları daha düzenli ve üstesinden gelmekte çok kolay. Fosil etiklerden çıktığınızda, yani teorik olarak kolay, e, fosil çıktığımızda çıktığınızda e, karbondioksitten de kurtulmuş oluyorsunuz. O yüzden bütün söyleyeceğim şimdi karşılaştırmalar karbondioksit karşılaştırmasıdır. Aşağı yukarı e, sere gazına da denk gelir ama e, çünkü bir iki ülke dışında ee, bu sıralamada yerleri çok değişmez. Şimdi toplam emisyonu Türkiye'nin dediğim gibi 564 milyon ton e, bunun içerisinde %80'ini oluşturan karbondioksit emisyonları da 452.7 450 milyon ton diyelim kabaca. Türkiye'nin 450 milyon ton e, karbondioksit emisyonu var 2021'de. Bu da yalnız e, 1990'dakinin %200'üne denk geliyor. Yani e, bu oldukça e, önemli, %200'dir artıştan e, bahsediyoruz. E, şimdi dünya sıralamasına bakalım. Çünkü bu dünya sıralaması da çok yeni güncellendi. Yani önceden de vardı ama 2021 e, küresel karbon atlası e, oldukça sıralamadaki yerlerin değiştiğini bize söyledi. Daha birkaç, hafta önce galiba. E, yenisi yayınlandı bu sıralamanın ve Türkiye burada epey bir basamak atlamış durumda. E, 175 ülke değerlendirilmiş küresel karbon atlası sıralamasında bu 175 ülke e, arasındaki kalan 20 ülke niye yok? Muhtemelen e, çok küçük ülkeler veya e, emisyonları çok o, önemsiz düzeyli küçük ülkeler olsa gerek yok. E, Sonuçta bütün önemli ülkeler, büyük ülkeler burada var. 175 ülke arasında Türkiye sıkı durum 13. sırada. Yani Türkiye'yi ilk defa bu kadar yüksekte görüyoruz emisyon sıralamasında. Neden böyle oldu? Muhtemelen yine 2021'deki karbondioksit emisyonları %10'a yakın arttığı için. Yani birdenbire bir fırladı Türkiye'nin emisyonları. 2021'de çok da fazla kömür yakmaya bağlı herhalde olduğunu tahmin ediyoruz. Ee, şeyden çıkış işte pandemiden çıkış senesi e, kuraklık vardı o sene e, HES'lerden %30 civarında az elektrik üretilebildi. O yüzden de kömüre yüklenildi falan. Bu tür nedenler birden hızlı bir artış oldu. Ama bu hızlı artış geriye düşer, düşmez bundan sonra. E, artarak devam edecek gibi görünüyor. Çünkü büyüme de oldukça hızlı. %4 civarında galiba şu anda en son çeyrekte. Demek ki bu e, 452 daha da artacak. Şu anda 452 milyon tonla Türkiye 13. sırada. Peki bu ne ifade ediyor? Türkiye'nin 13. sırada olması. Bunu biraz yorumlamak lazım. Çünkü şu söylemiş hep biliyorsunuz. Yani Türkiye 13. sırada ama e, kişi başı emisyonlarımız aslında o kadar yüksek değil. E, dolayısıyla yani biz ilk 13. ülke gibi kadar çok bir e, şeye sorumluğa sahip olamayız. Bu doğru mu? Bence değil. Neden öyle? Çünkü Türkiye'nin kişi başı emisyonları karbondioksit emisyonları 5,4 ton. 5,4 tonla bizim karbondioksit sıralamamız 64. sıradaydı. Değişmediyse e, tekrar saymadım ama e, 64-63 o civarda. <gülüyor> Dolayısıyla hani ilk 20'de değiliz. 50'de bildiğiniz. Fakat hangi ülkelerin e, emisyonları yani en yüksek olan emisyonlar e, hangi ülkelere ait Ya baktığınız zaman bu ülkelerin bir kısmının işte mesela birinci sırada kişi başı emisyonu en yüksek olan ülke Katar. Katar'ın kişi başı emisyonu 35,5 ton. E, dünya ortalamasının bu arada 4,7 ton olduğunu hatırlatayım. Yani dünya ortalaması ile kıyaslayayım. 4,7 ton dünya ortalaması Katar 35,5. Onun arkasından Bahveyn, Kuveyt gibi petrol ülkeleri geliyor. Birleşik Arapen'in ülkeleri var falan. Burney var. Şimdi Katar'ın Tuvago var. O niye? Bilmiyorum. Zengiz ülke. Umban var falan. Suudi Arabistan var. Hep bunlar gördüğünüz gibi petrol üreticisi ülkeler. En yüksek ama Nispeten Suudi Arabistan hariç küçük ülkeler bunlar. E, nüfusları az, dolayısıyla toplam emisyonları da e, çok yüksek olmayan ülkeler. Avustralya var endüstriyelde. E, o da kömür ülkesi olarak 15 tonla e, batı ülkeler içinde birinci sırada geliyor. Arkasından Amerika Birleşik Devletleri 14,8 tonla e, batı içinde ikinci sırada. Moğolistan var arada bir 15 tonla. O da e, bir dengesizlik çok fazla kömür yakan, çok Düşük nüfusa sahip bir ülke olduğu için yine bu e, kararlarda. Arkasından Kanada var ve 14,3 böyle gidiyor. Ama çoğu ülke, e, biraz sonra sayacağım ilk ülkeler dışında küçük ülkeler. Dolayısıyla şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Türkiye'nin 13. olduğu sıralamada e, aslında e, pardon... Türkiye'nin 13. olduğu sıralamada bizim üzerimizdeki 12 ülkenin üçü e, Brezilya, e, Endonezya, Brezilya 12. sırada, Endonezya 9. sırada ve Hindistan 3. sırada. Bu üç ülkenin e, kişi başı karbon emisyonları dünya ortalamasının altında. Hindistanın e, 2 ton civarında, Endonezya'nın 2 birbir. E, Brezilya 2,2, Türkiye'nin ise 5, ne dedim demin 5,4 ton Galiba bir daha kontrol edelim. 5,4 ton emisyonu var. Dolayısıyla Türkiye aslında eğer kendi üzerindeki kişi başı emisyonları düşük 3 ülkeyi çıkartırsanız aslında 10. sırada bile sayılabilir ki üzerindeki ülkeler Çin, Amerika Birleşik Devletleri sırasıyla en çok emisyonu yapan ve kişi başı emisyonu da Türkiye'den ve dünya kurulmasıdan yüksek olan ülkeler Çin, ABD, Hindistan, Rusya, Japonya, İran, Almanya, Suudi Arabistan, e, Güney Kore ve Kanada olmuş oluyor. Hindistan'ı e, yanlış saydım. Hindistan hariç bu e, ülkeler, 9 ülke Türkiye'nin e, hem toplam emisyon olarak hem kişi başı emisyon olarak Türkiye'nin üzerinde oluyor. Dolayısıyla Türkiye bu şekilde bakıldığında 10. ülke olarak bile e, sayılabilir. Dolayısıyla da Türkiye'nin artık e, artıştan azaltım gibi hedefler almayı bırakıp bir an önce gerçek bir emisyon azaltım hedefi e, belirlemesi gerekiyor. Halbuki biliyorsunuz son e, ulusal katkı beyanında %32 artış 2020 emisyonlarına göre 2030'da %32 artış hedeflemişti ki bu hedef 2030'da Türkiye'nin kişi başı emisyonlarının 6,2 tona çıkacağını, pardon 6, 6 tona nüfus artışını hesaba kattığımızda 6 tona çıkacağını gösteriyor 5,4'ten. Bu 6 ton e, oldukça fazla e, çünkü Avrupa Birliği'nin ortalamasında daha yüksek bir emisyon olacak. Yani Türkiye'nin emisyonu Avrupa Birliği'ni geçmiş olacak. 2030'da zaten Avrupa Birliği şu anda 6,2 tonda. da e, birkaç sene içerisinde Avrupa'ya geçeriz. Dolayısıyla Türkiye bundan sonraki yıllarda şunu göreceğiz ki aynı bir Çin gibi, Hindistan gibi hatta Hindistan nispeten yoksul bir ülke olduğu için onu bile konuşulmayacak. İşte Avustralya gibi, Çin gibi, Japonya gibi ön planda konuşulan, Suudi Arabistan gibi ön planda suçlanan bir ülke haline gelecek. Çok az kaldı. O yüzden Türkiye'nin bir an önce emisyonları azaltmaya başlaması lazım. İşte bugün vakit kalmadığı için bahsedemediğim belki gelecek haftalarda konuşuruz. Bizim karbonsuzlaşma raporu da tam olarak bu dönüşümün nasıl e, olabileceğini gösteriyor. İlgilenenler için İstanbul Politikalar Merkezi'nin web sitesine girerseniz orada iklim değiştiği bölümünün altında yayınlarda en üst sırada e, bu raporu görebilirsiniz ve inceleyebilirsiniz. Raporda ilginç bir şekilde detaylı ilginç bir şekilde derken detaylı bir şekilde e, ilginç bazı veriler de var. Örneğin Kömür santrallerinin hangi sırayla kapatılması gerektiği, e, hangi yıl hangi kömür santralinin kapatılması gerektiği gibi, nerelere, güneş ve rüzgar tübünlerinin hangi bölgelere, işte Ege bölgesine e, mi yoksa ortağın dolayı mı falan, hangi bölgelere e, enerji ihtiyacı, şebeke esnekliği falan bütün bunlar göz önüne alınarak nerelere kurulması gerektiği gibi çok detaylı e, haritalarla aslında e, karbonsuzlaşmanın hem takvimini 5 yıllık aralıklarla takvimini ve e, sayısı haritayla da yol haritası şeyini coğrafi dağılımını e, ve şebeke üzerindeki etkilerini de gösteren detaylı bir rapor e, bu raporu inceleyebilirsiniz. Gelecek hafta e, COP başlıyor 30 Kasım'da Dubai'de COP28 iklim zirvesi ben de e, orada olacağım gelecek çarşamba günü e, bu saatlerde de yolda olacağım. Ee, ama ondan sonraki haftadan itibaren e, iki hafta Dubai'den e, COP28'den bu programı e, yapacağız umarım. E, şimdi bugünkü programı kapamadan e, bir kısa müzikle çıkalım. Üç haftadır Johnny Mitchell'ın e, doğum gününü, 80. doğum gününü kutluyoruz. Bugün de e, kutlamaya devam edelim. Johnny Mitchell e, 7 Kasım 1943'te doğmuştu Kanadalı. Ee, ünlü e, Ozan şarkıcı, şarkı yazarı e, bence açıkçası bence dünyanın en iyi şarkı yazarlarından biri, 80 yaşında. Şimdi onun e, efsanevi albümü Blue'dan e, bir parça ile programı kapatacağız ve gelecek hafta görüşmek üzere diyeceğiz. Johnny Mitchell'dan dinliyoruz, River. Hoşçakalın.